onun eşine sorun bakalım, o ne yapmıştı ki, melekler onu yıkıyorlar, dedi. Bunun üzerine Eşhab Hanzale'nin eşine sordular. Hanzale'nin eşi, savaş emrini işittiğinde cünüktü, geç kalmamak için yıkanmadan çıkmıştı, dedi. Hazreti Peygamber, işte bunun için melekler onu yıkadılar, dedi.